Grigori Petrov'un Zencilerin Mürşidi Eğitimci Karamusa isimli eserini inceleyeceğiz. Çeviren Hasip Ahmet Aytın'a Remzi Kitabevi Yayın Tarihi ise 1963 İstanbul Kitabın içindekiler bölümünde Güzel Tesadüfler Karamusa Kolej öğrencilerin durumları, eğitim, öğretim ve öğretmenler, Buker Washington'ın öğretmenliği, Buker Washington gerçek bir iş okulunun müdürlüğünü yaparken sonuçlar, Buker Washington Avrupa'da, Buker'in Avrupa kültürü hakkındaki görüşü Buker vatanına dönüyor. 1. Bölüm Güzel Tesadüfler 20. yüzyılın başladığını belirtmek ve kutlamak amacıyla Fransızlar 1900 yılında Paris'te Milletler Arası Paris sergisi adını verdikleri bir sergit tertiplemişlerdi. O tarihte Paris, bütün dünyada biricik kültür merkezi sayılmasa bile dünyanın her yönünden gelen en kültürlü şahsiyetlerin toplanıp görüştükleri bir merkez haline gelmiş bulunuyordu. Dünyanın beş kıtası üzerinde yaşayan milletlerin medeni hayatları alanında olduğu gibi manevi, sosyal ve politik hayatlarıyla ilgili alanlarında da çeşitli yapıcı ilmi çalışmalarıyla tanınmış temsilcileri o tarihlerde Paris'e gelir, belirdiği günlerde toplantılarını ve kongrelerini yaparlardı. Bilginler, endüstri mensupları, ressamlar, politikacılar, pedagoglar ve çeşitli dinlerin temsilcileri olan din adamları bu kongrelerde çok değerli ve önemli meseleleri günlerce müzakere ve münakaşa ederlerdi. Geçmiş yüzyıllarda yapılmış işlerin sonuçlarını hesaplayarak değerlendirirler, içinde yaşayanların yüzyılın olaylarını tahlil, içinde yaşanılan yüzyılın olaylarını tahlil ve tenkit ederler, gelecek zaman için planlar tasarlayıp hazırlamakla meşgul olurlardı. Bu kongrelerde, dünyaca tanınmış ilim adamları kendi ihtisaslarıyla ilgili alanlarda yaptıkları çalışmaların ve buluşlarının sonuçlarına dair tebliğler okurlar. Aynı ayarda şöhret yapmış öteki bilginler ise bu tebliğleri tenkit ederler, ileri sürülen görüşler hakkında kendi fikirlerini de söyleyerek onları değerlendirirlerdi. Bu kongreler bu tarz çalışmalarıyla Adeta dahillerin, akıl ve mantığın, ilimlerin kısa bir deyimle söylemek icap ederse insan ruhunun çok zorlu ve sürekli gayret ve faaliyetlerin neticesinde elde edilmiş türlü ilmi, manevi mahsullerin ortaya dökülüp herkesin gözleri önüne serildiği son derece kıymetli bir dev dahiller sergisi haline gelmiş bulunuyordu. Fakat insan ruhunun ve insan aklının sergisi denilmeye layık bu kongrelerde en çok ilgi toplayan, ve en olan nokta, yıllardan beri adları bütün dünyaca tanınmış, her tarafa yayılmış vesaireyle anılmak olan kıymetli isimlerdi. Bunlar yüksek değerde bir ilmi şahsiyetti. Bu şahsiyetler birer gezegen gibi uzaklarda hem kendi yollarına devam ediyor, hem de geçtikleri yerlerde ışıklı izler bırakıyorlardı. Fakat şimdi bu kongrelerde, meclislerde ve bazı kere... Arkadaş ve dostlarıyla yaptıkları toplantılarda ve sohbetlerde bu dünya çapında şöhret yapmış bilginleri ve büyükleri şahsen görüp tanımak, onların seslerini işitmek ve adeta ruhlarının kokusunu teneffüs etmek mümkün oluyordu. Bu meşhur adamlar, kendilerini görüp dinleyenlerin dimalarına ve gönüllerine insan ruhundan kopmuş direkoru parçası gibi düşer, dimalarına ve ruhlarına saplanır, kendilerini dinleyenler üzerinde çok derin tesciller bırakırdı. Günün birinde insan istese dahi bu meşhurların hayal ve hatıralarını uzun zaman unutamaz, onların izlerini gönlünden ve hafızasından çıkarıp atamaz, bilakis onları, beşeriyetin kültür, hayat ve faaliyetlerinin birer örneği ve abidesi olarak bütün ömrü boyunca varlığı içinde saklayıp ebedileştirmek ihtiyacını duyardı. Bilhassa şimdi, son meşrulum harikten sonra, Memleketler korkunç bir harabeye çevrildikten, insanların kalpleri yaşanılan felaketler karşısında yıpanat ezildikten ve bütün kutsal varlıkla hakarete uğratıldıktan sonra, bütün bu acıklı halleri gören, bütün memleket ve milletlere mensup aydınlar, harbin talip ettiği her türlü maddi ve manevi varlıkların bir an evvel onarılması, enkazın kaldırılarak yıkılanların yeniden yapılması ve eski hallerine getirilmesi için, her tarafta halkları ısrarlı ve devamlı surette çalışmaya davet ederken ve bu çalışmalara katılacak büyük ve bilgili adamlar olan ihtiyaç, artan bir şiddetle kendini hissettirirken, meşhur aydın ve bilginlerin hatıralarını tazelememeye imkan var mıdır? İlhassa böyle bir zamanda yüksek bir idealizm ve tükenmez bir enerji ile nasıl çalışıldığını bariz bir şekilde gösterecek örnek insanlara, Şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Her biri beşeriyetin kültürleşmesi alanındaki faaliyet ve gayretleriyle gerçek bir mürşit olmakla tanınmış bulunan ve benim de şahsen Paris sergisinde görüp tanıdığım yüksek kalitele ilgili büyük adamlara bilhassa bugün harikten önce olduğundan çok fazla şimdi ve bu yıllarda ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü bu meşhur adamlar karanlık ve fırtınalı gecelerde Gemicilere ihtiyaç duydukları deniz benzerleri gibidir ve hepimiz için, bütün insanlık için son derece hürümlüdür. Bu rehber büyüklerden bilhassa üçü büyük halk kütlelerinin birer büyük eğitimcisi olarak benim hafızamda yerleşmiş, çok canlı ve derin izleri bırakmıştır. Bunlardan biri Amerikalı Zincir olsa ikincisi İrlanda peygamberi ünva ile anılan İrlandalı bir rahip, üçüncüsü de Çin'in Volter'ı sayılan Çinli bir yazardır. İkinci bölüm Karanlığı Hayatımda sanki şimdi olmuş ve oluyormuş gibi üstesine bir olay, benzerler arasında tek ve biricik bir tesadüf, gözlerim önünde tekrar canlanıyor. Günün erken saat olmasına rağmen sıcak bir Temmuz sabahıydı. Paris sergisi ziyaretçilere yeni açılmıştı. Sevgi henüz tenha idi. Bu saatte sahette Sergi'ye gelenler orada teşhir olunan, takdir ve hayret uyandıran eşyayı ve değerli eserleri birer birer sıhhatçe görüp seyretmekten ziyade kendilerini en çok ilgilendiren eserleri veya bölümleri kalabalık olmadan, kalabalığın dişi bakışmasına maruz kalınmadan süpunet ve rahat şartlar altında incelemek, onlardan bir şeyler öğrenmek isteyen meraklı kimselerdi. Bu sırada ben Sergi'nin halk kitlelerinin eğitim ve öğretim adını taşıyan bölümünde bulunuyordum. Büyük bir cam kubbeden ışık alan sergi binasının büyük salonu çok aydınlıktı, tenha ve serbestti ve koca bina adeta insanda hoşlu duygusu uyandıran bir sessizlik içindeydi. 5-10 ziyaretçi tıpkı benim gibi ellerini defterleri olduğu halde aralarının çiçeklerden bal yapacakları tatlı öz su topladıkları gibi her eseri ayrı ayrı inceleyerek kendilerine lazım olan bilgileri topluyor ve not alıyorlardı. Bu esnada arkamızdan Sergi'ye kalabalık bir grup halinde gürültüyle girmekte olan yeni ziyaretçilerin çıkardıkları sesler geldi. Ben dönüp baktım. Sergi'nin büyük kapıları açılmıştı. Bu kapıların arkasında ve ötesinde yeşil bir alan görünüyordu. 10-15 kadar insan bu alan etrafından toplu halde yürüyerek cam kubbelerden akseden güneş ışığı altında salona girmek üzereydiler. Bu insanların İngiliz veya Amerikan oldukları şüphesizdi. Bu grup içinde benim Rusayla tanıdığım iki ahbabım gözüme inişti. Bunlardan biri Chicago Üniversitesi'nde profesördü. Diğer ise büyük bir İngiliz gazetesinin muhabiriydi. Hep ikisi de birkaç kere Rusya'ya gelmişlerdi. İyi Rusça konuşuyorlar ve Rus milletimi çok seviyorlardı. Ben onları görmüş ve tanımıştım fakat onlar beni fark etmemişlerdi. Çünkü öyle anlaşılıyor ki. Onlar da salona girmekte insanların hemen hepsinin ilgilendikleri grup arkadaşlarından birine dikkate bakmaktaydılar. Ben de içimden gelen bir tepkiyle bu iki dostum ve orada bulunanların dikkatlerini kendisine çeken şahıs üzerinde gözlerimi diktim ona bakmaya başladım. Herkesin dikkat teybisini çeken bu adamın yüzü bir ressamada konu olacak kadar enteresan görünüyordu. Yazlık beyaz elbiselem üzerinde koyu siyah bir leke gibi duran bir yüz. Beyazlar giymiş bir renciddi. ne kadar ziyaretçiler, serginin salonlarını şapkaları başlarında dolaşmakta iselerde, beyazlar giymiş bu zincir herhalde bir saygı ifadesi olarak şapkasını çıkarıp elini aldı ve salonda başı açık olarak yürümeye devam etti. Ve bu kara adamın bu saygılı hareketi karşısında içinden gelen bir tepki ile tekrar onun yüzüne baktım. Çok akıllı olduğu itibarını uyandıran büyük başı ve enerjik füzyonomisi en de hayranlık uyandırdı. Bu kar adam görünürde 40-45 yaşlarında kadar vardı. Fakat siyah saçları ağarmıştı. İç alemin derinliğinde ve ruhunun asaletinden olacak geniş anlı çok parlak bir şekilde parlıyor ve güzel görünüyordu. Gözleri iri ve genişliğine açılmıştı. Sanki bu açılmış gözlerle Sezginin, e, serginin muazzam salonundaki değerli eserleri bir anda görüp ruhuna içilmek istiyormuş gibi bakıyordu. Bu karardan her şeyi büyük bir dikkatle inceliyor, büyük filozofların duvarla, duvarlara yazılmış hakimane sözlerini derin bir dikkatle susamış bir insan iştiyakili ve adeta yutacakmış gibi birer birer okuyordu ve belki bu sebepten gözleri büyümüş, genişliğine ve derinliğine açılmış bulunuyordu. Bu kara adam, bir taraftan sevginin duvarlarındaki yazılara uğurturken diğer taraftan sanki her haliyle herkese şöyle demek istiyordu. Tahsil ve terbiyeden mahrum kalmış milletler, sürüler halinde yaşayan hayvanlardan, daha doğrusu yatıcı kurt sürülerinden başka bir şey değildir. Bu kara adamın asil davranışlarını istemeyerek kendimi kaptırmıştım. Yan yan sokularak onun yüzünü daha yakından tetkike başladım. O andaki duygularımı söylemek icap ederse şöyle diyebilirim. Şimdiye kadar böyle fizyon pek az gördüm. Onun simasında üstün ve parlak bir zeka, ihata edici bir akıl, demir sağlamlığında bir enerji, vaktiyle çekilmiş derin elem kederlerin izleri yanında büyük iyilik severlik hayırseverlik ve bir araya gelmiş ve adeta birbirleriyle kaynaşarak pek nadir kimselerde görülen acayip bir direşim teşkil etmişti. Bu simada sanki vaktiyle yaşanmış gizli ıstırapların kalıntıları hem titreşimler halinde dalgalanıyor ve hem de bu ıstıraplarla mücadele etmeye azimli, sert ve kararlı bir hal okunuyordu. Bunlarla birlikte mücadelesini başarıyla sonuçlandıracan ve mutlaka zaferi ulaşacağını emir bir insanın ifadesi var. Boksörlerin nasıl dövüştüklerini ben hayatımda yalnız bir defa seyrettim. Hiç çekinmeden söyleyeyim ki bu insanda nefret uyandıran bir manzaraydı ve hiç şüphesiz boksörlerden başka seyircilerin de ruh kalabalıklarını, ruh kabalıklarını inkar etmesi bir şekilde açığa vuran çok çirkin bir görünüştü. Şimdi o günü ve o manzarayı tekrar hatırladım. Beyazlar giymiş kara adamın hoşuna giden hal ve hareketlerini ve ruh pasifliğini gördükten sonra boks maçında seyrettiğim maçın galibi boksörü hatırlamaktan kendimi alamadım. Bu galibin rakibi olan öteki boksör korkut ve ezici bir kuvvetle işleyen hibuklarını rakibinin göğsüne, torununa ve dişlerine hedef tutarak ağzına şiddetle indiriyordu. Yumrukları yeni çok acı duyduğu ve yumruk isabet eten yerinin çok acıdığı muhakkaktı. Çünkü her yumrukta inliyor, tepeden tırnağa kadar tutturuyordu. Erginin yumruğu mütakip bir an için omuzlarla sarsılarak geri itiliyor. Fakat bu adam bir ayak boyu kadar bile geri çekilmiyordu. Derin nefesler alıyor, dişlerini daha kuvvetle sıkıyor ve kendi yumruklarını ileriye doğru savurmaya çalışıyor. Kendisi de rakibine şiddetli yumruklar indirmek için en emreşli anları kolluyordu. Sanki beyazlar içinde bir kara adamın simasında da buna benzer belirtiler vardı. Yüzünün her çizgisinde ve alnının her kırışığında, hayatın bu adamı çok insafsız darandığı, ona öldürücü darbeler indirdiği okunuyordu. Hayat muhakkak ki bu kara adamın her tarafını ezici ve yıpratıcı sillelerle saldırmış, vücuduna vurmuş, beynine yumruklar indirmiş, ruhunu ezmeye çalışmış. Ve bütün bu hücumlara karşın duran bu adamın duyduğu acılar ve çektiği ıstıraplar, İleri kılacım olarak gözlerinden hışkırmış, her yumruk yedikçe kulakları çınlayıp uğurlamış ama buna rağmen bu kara adam bir adım bile gerilememiş, ısrar ve inatla ileri yürümüş, daima ileri, zafer ulaşıncaya kadar ileri yürümüş. Eğer profesör olan Amerikalı dostumun, bir yazar olan İngiliz ahbabının ve gruba dair olan on kadar arkadaşlarının bu kara adama gösterdikleri saygıya bakarak bir hüküm vermek icap ederse denilebilir ki Hayat mücadelesinde galip ve odur ve zaferi kazanan da odur. Bakın bu galibiyet ve zafer hangi mücadelede kazanılmıştır? Bir aralık dostlarımın yanına sessizce sokuldum. Onları biraz kenara çektim. Muhtap olan selamlaşmadan ve hal hatırla soruşmadan sonra arkadaşları olan zenciyi göstererek onlara sordum. Bu adam kimdir dedim. Amerikalı cevap verdi. Booker Washington. Dedi. Arkasından İngiliz dostum izah etti. Bu zaten Kara Musa derler dedi. İtiraf etmedim ki o ana kadar ben Booker Washington adını hiç duymamıştım. Kara Musa sözleri ise benim için hiçbir mana ifade etmiyordu. Benim şaşkınlığımı anlayan İngiliz dostum hemen izah etmeye başladı. Bu adam Amerika'daki zenginlerin eğitim ve öğretimiyle uğraşmış büyük bir mürşit ve eğitimcidir. Uzak, Amerika'da en çok hürmet gören insanlardan biridir diyerek İngiliz yazarın sözünü kesen profesör hiç çekilmeden önemli bir noktaya işaret etti. Biz beyaz olan insanların pek çoğumuz için utanç verici bir inanışa dikkatimizi çekeceğim. Biz siyahları aşağı ırktan beri mahluk sayar ve onları hakir görürüz, onları insan yerine koymayız. Halbuki bu zar diyerek bana onun hayatı ve mücadeleleri hakkında bilgi verdi. Bundan sonra da dostlarım beni bu köy şiddinle taraştırdılar. Aynı gün, Taramusa Sorbon Üniversitesi'nden çoktan beri beklenmekte olduğu söylenen kendi faaliyetler hakkında bir konferansını verdi. O günden sonra ben, bu zata dostlarıyla hayranlarından ibaret küçük gruplar halinde yaptığı toplantılarda görmek, onun çok ilgi uyandıran hayat hikayesinin ve bütün faaliyetlerinin tafsilatını kendi ağzından dinlemek saadetine eriştik. Üçüncü bölüm Köle Zencilerin Durumları Zencilerin esaretten kurtarılmaları ve hürriyete kavuşturmaları için Kuzey Amerika devletleri ile Güney devletleri arasında 1858'de ve belki 1859'da çıkan savaşlardan biraz önce Güney Virjinya'daki pamuk taralarının birinde esir ve köle bir zenci kadın bir erkek çocuk dünyaya getirmiş. Bu çocuğa Booker adını verilmiş. Booker'ın soyadı yokmuş. Çünkü köle zenciler soyadı alamazlar. Sadece kendi sahiplerinin soyadlarını taşıyabilirlermiş ve çocuklar filan çiftlik sahibinin bu karı filanın John'u tarzında tanınır ve çağrılırlarmış. Aksineye bakınız ki bu kerin baba da yokmuş. Çünkü kölelerde ve esir zencilerde çok kere rastlandığı gibi doğan çocukların babaları kesin olarak bilinmezmiş. Fıkır, çocukluğunun ilk yılının annesiyle birlikte uzunluğu 5, genişliği 6 ayak olan ve tavanın ancak insan boyu kadar yüksek, küçücük, daracık ve soğuk bir kulübede geçirmiş. Bu kulübenin bir köşesine birkaç parça basit ev eşyası yığılarmış, diğer bir köşesi ise üst üste konulan birkaç parça büyük taşla adeta bir, so bir sola ocak vazifesi görülmüş. Ortalıkta sandalye, masa ve karyola gibi zaruri eşyadan hiçbir şey yokmuş. Anne ile oğlu hiçbir şey sevilir olmayan kuru toprak üzerine oturur ve yatarlarmış. Anne ile oğul çok ağır ve mahrumiyet dolu bir hayat yaşıyorlarmış. Bu bir insan hayatından ziyade zor ve işkence altında yaşayan bir iş hayvanının hayatından farklıymış. Çocuk altın çocukluk çağı denilen bir iyi gün görmeden büyürmüş. Annesi ise sabahın çok erken saatlerinden itibaren kırlara, ağasının tarlalarına gidip Gün kararıncaya kadar çalışmak mecburiyetindeymiş. Çocukluğunu ancak belli zamanlarda ve geceleri birkaç saat kadar görebiliyor. Çocuğunu ancak belli zamanlarda ve geceleri birkaç saat kadar görebiliyormuş. Yıllar hep bu şartlar altında ve hep böyle geçmiş. Baker biraz büyüyünce sahipleri ağları onu da işe sürmüşler. Küçük Baker avlıyor, temizler. Tararlarda çalışan işçilere yemek taşır. Atları çayıra otlatmaya götürülmüş. Zavallı bu kırın bütün elbisesi çuvala benziyen uzun bir çetin görünenikten ibaretmiş. Ayağına da ağaçtan oyularak yapılmış. Çok kaba bir çift güveye ayakkabı giyermiş. Bunlar bari vücuduna göre biçilmiş ve ayaklarına göre yapılmış olsalarmış. El ayakkabıları. O kadar kötüymüş ki. Ayaklarının. Vurur ve yaralarmış fakat ne yapsın? Meclurlar onları ayaklarına geçirir ve icabında bu kaba şeyleri çıkarır, yan ayak yürür ve koşarmış. Fakat sırtına gizliği keten gömmek hem çok kaba ve sert bir bezden yapıldığı hem de iğne yerine bir nevi dikenle kaba yerler şeklinde dikildiği için adeta bir işkence gömleği gibi vücudunu dağınarmış. Hele bu gömleği sırtına geçirdiği günlerde kaba ve sert bezin kıvrımları ve dikiş yerleri henüz iyice yatışmadığı ve basılmadığı için derisini kaşındır, zedeler, yırtar, vücuduna batar ve her tarafını sızlar, sızlatır, ağlatırmış. Onu giymek çocuk için gerçekten bir işkence olur. Hürriyet ve İstiklal Savaşları esnasında Güney Amerika'da yaşayan esir ve köle zenginler çok acınacak bir durumdaymışlar. onların bu halleri çok ilgi uyandırmaktaymış. Fakat asıl ilgi uyandıran en acıklı taraf bu köle zencilerin sahiplerine karşı olan durumlarıyla münasebetlerinde görülüyormuş. Kuzeyden gelen ve kendilerine tamamen yabancı olan insanlar zenginlere hürriyetle beraber insan gibi yaşamak hakkını tanımasını istemişler. Onun için geldiklerine ve icap ederse savaşacaklarını ilan etmişler. Yüzyıllardan beri zencileri esir ve köle gibi kullanmaya alışmış çiftlik sahipleri ağırlar, kölelerinin hürriyet verilmesine asla razı olmamışlar. Neticede iki taraf arasında savaşlar başlamış. Çok uzun yıllardan beri ağların köleleri olarak işkence altında yaşayan zenciler, kurtarıcılar olan kuzeylileri yardım etmek istemişler fakat buna fiilen imkan yokmuş. Kuzey yapamayınca Tanrının bu kuzeyli insanları koruması ve zaferi ulaştırması için bütün kalpleriyle dua ediyorlarmış. Ancak Kuzey'deki bazı bölgelerde durum daha başka bir manzara arz ediyormuş. Burada köyleriyle daha fazlası tasarlanan meryemlerci ve iyi geçimli çiftlik sahipleri, köle zincirlerin efendileri oldukça büyük bir toplu, e, oldukça büyük bir geçmiş keşf ediyormuş. Bu efendiler ve ağalarla köyleri birbirlerine çok alışmışlar birbirleriyle iyice kaynaşmışlar ve adeta hısın akraba olmuşlarmış. Bu bölgelerde doğan köle zenginci çocukları, eferlilerinin çocuklarıyla beraber büyürler, birlikte oynarlarmış ve bunun içindir ki buralardaki zenginciler, kuzeyiller ve güneyler arasındaki savaşlarda kuzeylilerin galip kendilerine dua beraber savaşlarına katılmış olan eferlilerine ve onların harikten yaralı veya hasta olarak çocuklarına büyük bir şefkat, gerçek bir yakınlık yandan sevgi gösterirler ve yardım etmekten geri dönmazlarmış. Fakat efendileri bulunmadığı zaman yürüce Kuzeyli Amerikalılara sığınırlar. Onlar da dediktiği efendilerin, efendilerine karşı ederek katılırlar. Aynı zamanda efendilerinin karlarına, hanı efendilerinin hizmetlerine koşarlar. Onları tehlikelerden korurlarmış. Savaşlar sonunda ve köle gencilerin hürriyeti konuştuktan sonra da Bunların pek çoğu harfler esnasında büyük maddi zararları ve felaketleri uğramış etkilerine ve onların ölçüs kalmış çocuklarına hizmet ve yardım etmekten geri durmamışlar, onlardan ayrılmamışlar. Bu bağımlılık ve değer bilirlik ağrıların pek çokları tarafından takdirle karşılanırmış. Onların bu hali milyonlarca köle zenginin yaratılıştan beri yaratılıştan iyi kalpli ve hayırsever, samimi ve çocukça derece kadar saf, temiz, asil ve âli cenap uluslarının en belli ve inkar kabul etmez bir delili sayılmaktaymış. Zencilerin bu iyi kalpliliğine mukabil ev emlak sahiplerinin hepsi yani köle zencilerin çoğunun ağaları da kölelerine karşı insafsız, merhametsiz ve zalim değillermiş. İşlerinde çok iyi olanlar, kölelerine fena muamele etmeyenler ve hatta çok iyi bir insanla davrananlar da varmış. Fakat ne de olsa onlar iş yaptıran birer ağa durumundan kolayca çıkamıyorlar ve Zencileri satın alınmış birer köle, iki ayaklı iş hayvanı saymaktan vazgeçemiyorlarmış. Ve en kötüsü, en iyi ağalar bile bu köle zencilere iyi, itaatkar ve faydalı birer hayvan gözüyle bakmaya alışmış bulunuyorlarmış. Zenciler de ister istemez bu duruma boyun eğmekteymişler. Hemen bütün ağalar tarafından iki ayaklı hayvan telakki edilen bu zavallılar, Yalnız her türlü ev ve ziraat işlerinde değil, ağalarının kendi kurtarıcılarıyla yaptıkları savaşlar esnasında dahi ağalarına ulu orta saldırmamışlar. Onlara karşı yüksek insanlık duygularıyla hareket etmekten ayrılmamışlar, finallık yapmamışlarmış. Daha sonra olarak Kuzey Amerika devletlerinde de giriştikleri savaşlar sonunda zafer kazanılınca hürriyete kavuşan köle genciler sevinçten ne yapacaklarını bilememişler. Görünmemiş derece defadak törenler yaparak hürriyete kavuşmanın bayramını kutlamışlar. En nihayet onlar da ötekiler yani ağaları ve onların hanımları gibi kendilerinin de insan sayıldıkları ve insan muamelesi görmeye layık oldukları meşhur günü görebilmişler ve yüzyıllardan beri boyunlarına taşıdıkları kürelik tasmasını atabilmişler. Onlar da artık kendi iradelerini kullanarak istedikleri gibi yaşamanın hazını tadabilmişler. Bir milyondan fazla insan topluluğunda meydana gelmiş bir milletin fertleri artık kölelik zincirlerini kırıp atmışlar ve ellerini göklere doğru serbestçe kaldırabilmişler. Çok şükür kurtulduk diyebilmişler. Köle zincirler için artık serbest bir hayat başlamış fakat her şeyi ve elde edilen hürriyetlere rağmen bu yeni hayata başlarken, herkes uzun yıllar boyunca devam eden kölelik devrinin fena, ezici ve meşhum izlerinden kendini tamamıyla kurtaramamış durumdaymış. Aşağılık duygusunun izleri, gönüllerden henüz silinme, henüz silinmemiş bulunuyormuş. Vakıa asırlık köleler hürriyetlerine kavuşmuşlar fakat onlar hül hayatın şartlarına uyacak tarzlar hazırlanmış değillermiş. Kendilerine verilen hak ve hürriyetlerden naiyelik lafda alınamamaktaylar, faydalanamamaktaymışlar. Hürriyetin gerçek manasına ve kendilerinin sağlayacağı faydaları henüz idrak edemiyorlar ve bu sebeptendir ki hürriyeti hak bile değerlendiremiyorlarmış. Gönelik devamı dış baskıyla zorlama kadar insana sarsacak, küçültük alçaltacak, fakir bir mahalif durumuna sokacak, onun maddi ve manevi varlığını ve ruhunu tahrik ederek çökertecek başka hiçbir kuvvet tasavvur olmaması. Esaret altında yaşayan, devamlı baskı altında tutulan insan, doğru, samimi ve iyi olmak meziyetlerini kaybeder, ruhen alçalır, hilekar olur, murayileşir, vatan ve milletinin Yüksek menfaatlerini ve hatta müfesatını bile satacak kadar aşağı ve hain bir mahluk haline gelir. Hayat olaylarına kaygısız bir hafiflikle bakar. Ne ve nasıl olacağını ve kaça mal edileceğini düşünmekten yalnız şahsi zevkleri ve hazları peşinde koşar, zevk ve safa için yaşar. Amerika'daki zenciler de uzun filerik yılları boyunca bu şartlar ve böyle bir ruh hali içinde yaşamışlarken... Günün birinde ve birdenbire tam bir hürriyete kavuşmuşlardır. Onlara hürriyet sağlayanlar bu zavallı insanlara yüzmeyi öğretmeden onları hayatın çoskun akıntılı ve girdaplı sularına salıvermişler ve onlara artık hürsünüz, yapabilirsiniz demişlerdir. Ve zenciler tam haklara sahipleri vatandaş olmuşlardır. Artık seçme ve seçilme hakkında edilmişler, seçmeye ve seçilmeye başlamışlardır. Dünün kölesi, bugün milletvekili seçilmek, senatör olmak, hükümet ve hatta devlet başkanlığı makamına geçmek haklarını kazanmıştır. Bu haklar çok iyi ve mükemmel şeylerdir fakat pür bu hakları kullanabilmek, yüksek vazifeler alabilmek ve bu vazifeler hakkıyla ifade edebilmek için istidat ve kabiliyetle birlikte özel bir hazırlığa ihtiyaç olduğunu da anlamıştır. Ancak zenciler bu alanlarda vazife alabilmek için henüz hazırlıklı değillermiş. Bu sebeptendir ki seçimler esnasında satılmış kimseler gibi hareket ediyor. Kim ve hangi AA? kim ve hangi AA veya aday daha çok para verirse oylarını onun lehini kullanıyorlarmış, oylarını para karşılığı satıyorlarmış. Parayla oy satın alarak seçilenlerin çoğu zaten soysuz ve karaktersiz oldukları için seçmenlerine hizmet edecekleri yerde türlü uygunsuzluklar yapıyor, yalnız kendi ifadeleri için uğraşıyor, hatta halkı da iş yapmış olmakla butuyorlarmış. Eski yılların iyi günlerinde teneffüs etmiş ve yaşamış olan beyazlar yani şimdiki hür zenginlerin eski ağları, hür hayata ve haklara kavuşan zencilerin zayıf taraflarını ve hür vatandaşlar olarak daha ilk adımda yaptıkları hataları görüp anlamakta gecikmemiştir. Çünkü kulelerin kusur ve hatalarından faydalanarak zencilerin hürriyette ve kültürel hayattaki kabiliyetli ve layık olmadıklarını iddiaya ve ilana başlamışlar. Zenciler ve beyazlar arasındaki hak eşitliği sağlanmasına karşı mücadele etmek için cemiyetler kurmuşlar. Ve bu sırada çok utanç verici bir şey olmuş. Zencilerin hak eşitliği meselesi kanunlaşmış, kara devirlere eşit haklar verilmesi kanun kitaplarına geçmiş olduğu halde bu hakların çoğu yalnız bu kitapların sayfalarında yazılı kalmış, bir türlü gerçekleştirilmemiş. Gerçek hayatta ve toplum içinde Amerikalı zencilere beyazların kullandıkları, beyazları kullandıkları ve faydalandıkları haklar verilmemiş. Mesela trenlerin pek çoğunda zencilere beyazların oturdukları kompartımanlara girip onlarla bir arada seyahat etme hakkı verilmemiş. Zenciler için hususi vagonlar ayrılmış, bazı lokantalara zencilerin girmeleri kesin olarak yasak edilmiş. Hatta bunlar bilgin, ressam veya milyoner dahi olsa bu lokantalara girmelerin asla müsaade edilmez olmuş. Birçok beyazlar, zencilere asla el vermez, onlara tokalaşmayı kendileri için bir hakaret sayıyorlarmış. Görüldüğü gibi beyazlarla siyahlar arasında hak eşitliği ve zencilerin hürriyetim süresi yalnız kitaplarda yazılı olmaktan ve boş sözden ileri gidememiş. Bu husustaki kanunların uygulanmasına bir türlü yanaşılmamış, zencilere toprak verileceği vaat ve inan edilmiş. Henüz işletmemiş Hanaen arazisi daha ilk günlerde zencilere vaat edildiği halde bu bu vaat bir türlü tutulmamış ve zenciler bu araziye yerleştirilmemiş. Şükranla kaydetmek lazımdır ki zencilere kanunla verilmiş hakların uygulanmaması için uğraşanların yanında siyahlara yalnız hürriyet sağlanması için değil, onların kültür bakımından kalkındırılmaları ve her tür her hür vatandaşın hakkı olan yüksek bir seviyeye ve iyi hayat şartlarına kavuşturulmaları için uğraşan Pek çok beyaz da varmış. Bu saygı değer insanlar siyahlara hürriyet verildiği günden itibaren geçen 50 sene zarfında önceleri hayvanlar gibi kullanılan ve aşağılanan bu siyah ırka mensup insanların kalkındırmalar için çok uğraşmışlar ve çok şeyler yapmaya muhabbak olmuşlarsa da onların yapabildikleri bu iyilikler ve hizmetler bu çalışmalara katılmayan daha fazla saydaki beyazların Amerika'da siyahlara yapmakta oldukları fenalıklar yanında hiç kalırmış. Amerika'daki zencilerin hak ve hürriyetleri için çalışan birçok beyaz dostlar varmış. Fakat onların biricik ve tek rehberi kurtarıcı, zencilerin Musası, kendi hemşerileri arasından çıkmış. Bu sadece eski bir köle değil, aynı zamanda kölelik içinde ve zencilerin esaret hayatı yaşadıkları yerlerde doğup büyümüş bu olmuş. Bu kitap bu rehberin hemşerilerini ve ıktaşlarını aydınlığa kavuşturma hususundaki mücadelelerini tasvir etmektedir kır Amerika'da en çok sayılan ve takdir olan insanlardan biridir. Uzak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın da dostudur. Halk arasında şöhret yapmış, Amerikalılar kırla tanışmayı bir şeref sayarlar ve her beyaz Amerikalı çok sayı Bu Bıkır Washington'ın elini sıkmak, sıkmış olmakla gurur duyarmış. Bir günün birinde binden fazla siyah öğrencisi bulunan bir okulun müdürü olmuş. Malı, mülkü ve serveti bulunmadığı ve hemen hiçbir şey olmadığı halde yalnız şahsi gayreti sayesinde siyah derli çocukları eğitmek için bir müeffesi açmış. Buraya aldığı yeni çocuklarını iyi bir eğitim öğretime tabi tutmuş, iş şartları içinde onları yetişerek hemen her sene büyük grupları ve adeta ordular halinde hayata sanmış ve daha önemli bir iş de yapmış. Bu müesseseye yalnız çocuklara değil genç delikanlı zencileri de almış. Onlara da okutmuş, derbi gitmiş, onlara iş ve iş severlik öğretmiş. Böylece kendi öz evladı gibi sevdiği Tuskegee şehrindeki okulun milli e, okulun maddi-manevi varlığına da teminat altına almış. Uzak bu zahm nasıl elde etti? Bu büyük işleri nasıl başardı? Tasavvur edilemeyecek kadar büyük maaşiyetler içinde bulunmasına rağmen. Herkesi hayrette bırakan başarılara nasıl ulaştı? Bu sonucu elde edinceye kadar hangi dikenin yollardan geçti? Hayatta ne gibi çetin mücadelelerde bulundu? Nasıl bir ısrar ve inatla çalıştı? Bunlar bu soruların cevapları bu Bukar'ın hayat hikayelerini teşkil ediyor. Bu kırın çalışma gayreti ve bütün mücadeleleri bize derisinin rengi ne olursa olsun her insanın maddi ve manevi varlığı içinde çalışmaya ve mücadele etmeyi enverişli, ne mükemmel ve ne bitmez tükenmez enerji kaynakları bulunduğunu aşikar olarak gösterdiği gibi bir tek insanın en kötü hayal şartlar içinde bulunduğu ve her türlü engeller ve zorluklarla karşılaştığı halde dahi içinde kendi milletinin iyiliği ve refahı için canla başta çalışmak arzusu bulunduğu zaman yalnız sözde değil bil fiil harekete geçerek ne muazzam eserler meydana getireceğinin en güzel örneğini de vermektedir. Bu kır büyük mücadelelerle geçen hayatının hikayesini Paris'te bulunduğum günlerde bana anlatmış. Geçtiği yolları ve başından geçenleri tavsiyatıyla izah ve tahsil etmişti. Dördüncü bölüm. Eğitim, öğretim ve öğretmenler. Esaretin ilgasından sonra başlayan hürriyet yılları küçük bu için kölelik ve esaret yıllarındaki hayatından daha iyi ve mesut yıllar olmamış. Annesi evlenmiş, çocukları olmuş. Bu durum karşısında aile içinde bulunan her ferdin büyük, küçük, herkesin çalışması icap ediyormuş. Fakat hafif işler bulunamadığı için küçüklerin bile en ağır işlerde çalışması icap ediyormuş. Bu şartlar altında henüz 10 yaşına bile girmemiş olan bu karı, İkinci babası bir tuz madeninde işe yerleştirmiş. Tuz madenlerinde çalışmak bu kara için çok ağır ve ezici oluyormuş. Çünkü her sabah saat dörtte normal olarak işbaşı yapmak icap ediyormuş. Bu kara bu çok ağır geliyormuş. Fakat biricik emel olan okumak imkanından mahrum kalmak bu kara tuz ocaklarındaki ağır işlerinden de ağır geliyormuş. Okuma hevesi bu kırda çok erken yaşta uyanmış. Henüz 6 yaşında bir çocuk iken ağasının oğlunu okula götürür. Onun bir torba içindeki kitaplarını sırtında taşır. Okula geldikleri zaman dershanenin açık kapısından içeri bakar. Sıralar üzerinde oturmuş kendisi gibi çocuklar görür. Kendisini de onların arasında sıralar oturmuş görmek arzusunu duyarmış. Okulun ve dershanenin açık kapıları ona adeta cennetin kapıları gibi kutsal görünüyormuş. Aradan zaman geçmiş. Bir gün tuz madeninde çalışan zenci işçilerin çocuklar için bir okul açılmış. Bukır bu okula gitmeyi çok istemiş, annesini babasını yalvarmış. Lakin üvey babası ona kazanılacak her santimin, kazanılacak her santimin dahi ailenin geçim için lüzumlu olduğunu ileri sürerek okula gitmek sözünü ağzına almamasını ihtar etmiş. Okula gidemeyeceğini anlayan Bukur hem tuz ocaklarındaki işine devam ediyor hem de iş esnasında okuma öğrenmenin yollarını araştırıyormuş. Buna imkan da varmış çünkü tuz madeni ocaklarının denizlerindeki duvarlara üzerleri yazılı bazı lehvalar asalıymış. Bukur bu lehvalar önünden geçerken bilen işçilere lehvalardaki yazıların okuma, kendisini okumalarını rica eder, ayrı yazı işaretlerini nasıl okunduklarını onlara sorar, söylediklerini bellermiş. Ancak levhalardaki yazılarda her görünü okumaya yardım edecek bütün işaretler, harfler olmadığı için Booker daha evvel görmediği yazıları uzun müddet okuyamamış. Buna çok üzülürmüş. Nihayet annesi Booker'ın okumaya karşı duyduğu isteği ve bunda gösterdik kabiliyeti görünce Booker'a bir alfabe bulup getirmiş. Booker boş vakitlerde ve iş esnasında dahi vakit buldukça alfabesini açar, ondaki yazıları okumaya çalışırmış. Uzun ve yorucu gayretler sonunda bu kırk alfabenin bütün yazılarını okumayı öğrenmiş. Böylece her gördüğünü okumanın sevinci içindeymiş. Hani artık demir kapının anahtar elinde olduğu için çok seviniyormuş. Yalnız bu kadarını yeter görmüyormuş. Alfabeden sonraki kitapları da okumak ihtiyacını duyuyormuş. Artık bilmediklerini okuyarak öğrenmek, bilgili olmak, bunun için de okula gitmek lazım geldiğini iyice anlıyormuş. Fakat ne yazık ki üvey babası buna razı olmuyor, okumak lafını bile etmiyor. Bu kadar kızarak, sentuz madenindeki işine gitmelisin. Oradaki işinden başka bir şeye uğraşmamalısın. Okul senin neye gerek? Okuldan sana ve bize ne fayda? der ve küçük bakarın okula gitmesine engel olmuş. Çocuğunla şiddetli okuma arzusunun geçmediğini gören annesi, bu hiç olmazsa gece okuluna gitmesine müsaade etmesini kocasına rica etmiş. Bu gece okuluna gitmeye başlamış fakat buradaki çalışmalar kendisini memnun ve tatmin etmemiş. O çok şey öğrenmek, çok bilgi edinmek, bilgi de birinci olmak istiyormuş. Bunun için sabahları da öğleye kadar olan zamanda da okula gitmek istemiş. Babası buna şu şartla razı olmuş. Bakın sabahları saat 4'ten 9'a yani okul vaktine kadar tuz madeninde çalışacak? Saat 9'dan sonra yani ok sonra okula gidecek. Okula açıldıktan sonra ve saat 10'e doğru tekrar tuz madenleri işin başına koşacak. çok ağır olmasına rağmen bu şartı kabul etmiş. Tuz madeninde çalışırken okula geç kalmamak için bir hile düşünmüş. Bürodaki saatin yer kavandığını çevirir, zaman yarım saat ilerletir, bu sürekli okulundan baktığında yetişirmiş. Fakat aksilik olmuş, bürodaki katiplerden biri bu karın hilesini sezmiş, saati camlı bir dolap içine kapatarak dolabı kilitlemiş. Bıkır okulda başka bazı zorluklarla da daha karşılaşmış. Okula gelen bütün çocuklara şapkalar varmış fakat kendisinin şapkası yokmuş. bu kır şapkasız gezermiş. Halbuki okula şapkasız gelmek yasakmış. kır şapkasızlıkla dolayı çok müşkün bir durumdaymış. Bu esnada annesi gene imbalına yetişmiş. Birkaç santim vererek iki parça kaba kumaş satın almış. Bunlardan Bıkır'a üç köşeli bir şapka yapmış. kır Paris'teyken bu vakayı bize şöyle anlatmıştı. Bu üç köşeli şapkayı başıma geçirdiğim zaman kendimi ne kadar mesut hissetmiştim. Tasavvur edemezsiniz. O günden sonra hayatımda birçok şapkalar giydim. Fakat onlar hiçbiri beni annemin eski ve kaba iki parça kumaştan yaptığı ve ilk şapkam kadar sevindirmemişti. O benim hayatımda giydiğim ilk şapkaydı. Diğer bir zorluk soyad olmamasından çıkmış. Okula gelen bütün çocukların şapkalarından başka soyadları da varmış. Fakat okula geldiği zaman Booker'ın hem şapkası hem de soyadı yokmuş. Annesi bir şapka dikmekle onu bu müşkülden kurtarmış fakat soyadığı için ne yapmalı düşünmüş ve bu müşkülü kendisi halletmiş. Kendi kendine bir soyadı bulmuş. Sıra kendisine gelip öğretmenin adını sorduğu zaman hemen ve sakin bir sesle Booker Washington demiş. İşte böylece ve o günden sonra onu Washington soyadıyla çağırmaya başlamışlar ancak bir zaman gelmiş Şapkası da, soyadı da ona istediği kadar yardım etmez olmuş. Babası daha çok para kazanması için ona tuz madeni ocaklarında yeni bir iş bulmuş. Bu durum karşısında Bukür içi sızlayarak okulunu terk etmek mecburiyetinde kalmış. Bu olayı anlatırken Bukür şöyle konuşuyordu. Ben istemeyerek okuldan ayrıldıktan sonra herhangi bir işte çalışmaya mecbur olmadan öğrenimlerine devam Öğrenimlerine serbestçe devam edebilen çocuklara nasıl gıpta ediyordum. Tasavvur edemezsiniz. O zaman tek arzuladığım şey okumak, bir şeyler öğrenmek ve adam olmaktı. Fakat ne çare, işe gitmeye mecburdum. Bu maden işletmesinde, yer altında, çok derinlerdeki karanlık ocaklarda ve dehlizlerde çalışırken, ışık ve aydınlık kadar çok geniş bilgiye sahip olmak düşüncesini hiç aklından çıkarmazmış. Bu husustaki hevese gittikçe şiddetleniyormuş, Ocakların derinliklerinde çalışırken zenciler için yüksek dereceli bir okul açıldığını işçilerden işitmiş. Ancak bu okul çok uzaklardaymış. Bu haber işittikten sonra bu ve madendeki işinden ayrılmış. Hiçbir uşağın uzun müddet yanında kalıp çalışamadığı sert bir ağanın yanında senede 14 dolar ücret karşılığında hizmetçi olarak girmiş. Bu ağanın yanında bir buçuk sene kadar çalışmış. Bir miktar para biriktirmiş. Bu paralarla ve ile muhafaza ettiği 10 kadar kitabını yanına alarak yeni açılan okulun bulunduğu Gempton şehrine gitmek için yola çıkmış. Bu şehre gidebilmek için 200 kilometrelik yolun büyük bir kısmını yürüyerek geçmek ve soğuk geceleri açıkta yatarak geçirmek mecburiyetindeymiş. Bu uzun yolculuk esnasında bu kır biriktirdiği paraları harcamış, yolu üzerinde bulunan ve büyük bir şehir olan Rickmon Richmond'da akşamın geç saatinde üstü başı çamur içinde yorgun ve aç olduğu halde gelebilmiş. Cebinde bir santim parası dahi yokmuş. Ne yapabilirim diye düşünmeye başlamış. Şehrin geniş caddelerinde yürürken büyük ve güzel tanzim edilmiş lokantalar, büyük bakkali mağazaları, türlü meyveler satan dükkanlar görmüş. Hepsine ağzı sulanarak bakmış. Fakat o bu anda her şeyden önce açlığından ve yenilikler ziyade, nerede yatacağını, geceyi nerede ve nasıl geçireceğini düşünüyormuş. Dalga bir düşünceli bir halde yürürken, şehrin kenarına varmış olduğunu görmüş. Biraz daha yürüyünce yayarların geçmesine mahsus bir köprüye girmiş, hemen bu köprü altına girerek burçlu bir yere sığınmış. Sabah olunca ruhluma yanaşmış bir gemiden birçok hamarların çeşitli demir malzemesi boşalttıklarını görmüş. Bu kır gemi kaptanına giderek kendisine de bir iş vermelerini rica etmiş. Kaptan çocuğun perişan halini görünce ona acımış. Yarın gün çalışmak şartıyla ona iş vermiş. Bu kır büyük bir istek ve montajdan surette Bu işte günlere çalışmış, gecelerinde kendisini ilk gece büyük bir misafir severlikle yer vermiş olan köprü altında yatarak geçirmeye devam etmiş. Aradan seneleri geçmiş, günün birinde bu kârı Richmond'da tekrar uğradığı zaman zencilerin mürşidi ve lideri olarak burada parlak bir törenle karşılanmış, namına ve şerefine şenlikler tertiplenmiş fıkır bu karşılanma olayını anlatırken şu noktayı bilhassa belirtmişti. Halk kitelerinin bana karşı büyük bir sempati ile gösteride bulunması benim için büyük bir şerefti. O gün benim bayram günüm oldu. Fakat itiraf etmediğim ki o gün ben taşlama töreninde ve şenliklere dahi her şeyden ziyade Richmond'ta köprü altında yaptığım ilk geciyi hatırlamakta ve düşünmekteyim. Booker, Richmond'ta çalışıp bir miktar para biriktirdikten sonra Gentown'a gitmek için buradan ve köprü altındaki meskeninden ayrılmış, günlerce yolculuktan sonra Gentown'a da yine çamurlar içinde yorgunlardan vaziyette gelebilmiş. Cebinde yalnız 1 dolar parası varmış fakat maneviyatı sağlanmış. artık yetkili bir hayat yolu üzerinde bulunmanın sanki Kenan ilimine ve bir arz-ı mevuda kavuşmanın verdiği nişe, iman ve cesaret içinde küçük kutu kendini her zamanda kuvvetli ve sağlam hissediyormuş. Sabah olunca erkende okula gitmiş, hasretini çekti Okul müdürü bir bayanmış. Onun karşısına çıkmış ve ona yalvararak rica ederim beni okula alınız. Vaka okula girebilmek için benim ödeyecek param yok. Ama ben sizin yanınızda ve okulda çalışır hizmetlerinizi yaparım. Ne emreder ve ne iş verirseniz hepsini yaparım. Borcumu çalışarak öderim demiş. Ve bu ricasını tekrar tekrar yapmış. Okul müdürü olan bayan merhamet ve şefkat dolu gözlerle bu kıra uzun uzun bakmış. Kendi kendine düşünmüş ve nihayet ona peki gel bakalım gelir olabileceğini görelim bir kere demiş. Ve ona yanımızdaki dershane henüz hiç temizlenmemiş Tanzim edilmemiştir. Git orasını temizle demiş. Bıkır çok sevilmiş ve derhal işe başlamış. Odayı bir, bir arkasına üç kere yıkamış. Büyük bezlerle duvarları silmiş. Sandalyelerin, sıralarını ve öğretmen masasını tozların tekrar tekrar almış. Her şeyi yerli yerine koymuş. Sözün kısası, dershaneyi şimdiye kadar hiç kimsenin yapmadığı şekilde tertemiz bir hale getirmiş. İşe başlarken Bıkır, bunun kendisi için kaderini ve hayat durumu tayin edecek bir imtihan olduğunu anladığından büyük bir istek ve titizlikle çalışmış. Okul müdürü bayan gelmiş, deseneyi gözden geçirmiş, bu kızın yüzüne tekrar ve dikkatle bakarak, burada kalabilirsin, seni okula alıyorum demiş. Walker bir birinci buradana ermiş, Kempston okuluna öğrenci olarak alınmış. Okul masraflarını ödemek için de okulda hademe olarak çalışıyormuş. Bu vazife icabı her gün bütün okulu süpürüp temizlemek. 13 ertesi günün çalışmalarını hazır vaziyete getirip tertip ve tanzim etmek mecburiyetindeymiş. Bu işleri yapabilmek için her sabah saat 4'te kalkmak, sobaları yakmak ve bundan sonra da kendi derslerini hazırlamak zorundaymış. Fokker bütün bu çalışmalarıyla Yeppton'da ve okulun koruyucu zencilerin dostu olan bu okulun koruyucusu, zencilerin dostu olan asil ruhlu General Armstrong'un dikkatini çekmiş. Armstrong Kentton'daki koruyuculuk unvanı bazı kimselerin sırf şeref ve ihtiyar vesilesi olarak kullanmak için teberrürlerle veya para yardımları pahasına satın aldıkları manada bir sözde koruyuculuk değil. Gerçekte şerefli ve herkesin saygısını kazanmış genel olan General Armstrong verilmiş Armstrong'a verilmiş çok yerinde bir unvanmış. Armstrong okula adeta kendi eseri ve çok sevdiği bir evladıymış gibi candan bağlıymış. Okulun bütün işlerine istek ve itina ile bakıyormuş. Okulun yalnız zencilere mahsus olması da bu bağlılığı bir kat daha artırmaktaymış. Biz beyaz ırka mensup olan insanlar, zenciler karşısında olduğu gibi kendi vicdanımız karşısında da suçlu durumdayız. Çünkü bizler kendi itirazlarımızı bir silah gibi kullanarak ve tamak da dayanarak kardeşlerimiz olan zencileri kürelerimiz haline getirmiş, hiçbir merhamet hissi duymadan onlara eza ve cefada bulunmuş. Hatta iş, işkence etmişiz. Onları vahşileştirmişiz. Onları bizzat kendimiz vahşileştirmişiz. Artık bu iki icraatımızın sonu gelmiştir. Köle zenciler artık hürriyete kavuşmuşlardır. Onların ellerine ve ayaklarına vurduğumuz zincirler artık kırılmıştır. Fakat onların yüzyıllardan beri devam eden külelik hayatlarının yaraları henüz tedavi edilmemiştir. Bu yaraların sarılması ve tedavi edilmesi lazımdır. Eğer bu tedavi işine bir an önce girişmezsek, Cahil, yoksul, maddete mi mani düşkün durumda bulunan siyahiler biz Amerikalıların hayatımıza birer zehir gibi girecekler ve hayatımızı zehirleyeceklerdir demekten çekinmezmiş. Bu düşünceyi benimsemiş bulunan Armstrong, hürriyetlerine yeni kavuşmuş olan zencilerin eğitim ve öğretimlerine geniş ölçüde yardım etmeyi, Hayatının bir prensibi haline getirmiş ve bu davada başarı sağlamak için bütün gayretlerini her şeyden eve düne kadar küle olarak yaşamış bulunan zencilere, gelecek yıllarda öğretmenlik yapacak aydınları, din adamlarını, hekimleri ve gazetecileri gene kendi aralarından yetiştirmek amacına yöneltmiştir. Bu alandaki çalışmaların devam ederken Armstrong hemen her resile ile okulundaki gençlere şöyle hitap edermiş. Sizler ileride yalnız el sürülmemiş geniş toprakları ve kürelik devrinin türlü pislikleriyle doldurularak bir mezbelelik haline getirildiği için terk edilmiş ve boş bırakılmış olan güzel arazi işlemekle kalmayacak, yüzyıllar boyunca insan yerine konulmamış ve insanca muameleye layık görülmemiş olan hemşerilerinizin ruhlarını da işleyecek yani toprak ziraatçiliği yanında ruh ziraatçiliği de yapacaksınız. Bu sizler için mukaddes bir vazifedir. Ancak bu davanızda başarı sağlamanız için yalnız çok bilgiye değil, mümkün olduğu kadar fazla sabır ve tahammül ihtiyacınız olacak. Mücadelelerinize azimle ve sevaklı devam etmek ve karşılaşacağınız zorlukları yenmek için bilgiyle desteklenmiş kuvvetli iradeye sahip olmanız icap edecek. Bu kuvvetleri elde etmeye ant içiniz. Çünkü sizler kötü şartlar içinde çalışmaya ve belki çok fena materyal mücadele etmeye mecbur olacaksınız. Bütün hayatı boyunca prensiplerine bağlı olan okul, okulunda bulunan her öğrenciyi teker teker tanımaya çalışır. Okulun kurucusu olduğu için bazı günlerce okulda kalır. Karadeli öğrencilerinin durumlarını, istidatlarını, kabiliyetlerini ve karakterlerini esaslı bir planla incelemiş. Booker, Gampton'un okulunda hem odacı Hadem'e hem de öğrenci olarak çalışmaya başladığı ilk günden itibaren Armstrong'un dikkatini çekmiş. Booker'dan bahsederken okulun koruyucusu olan bu zat, ilgililere o bir kartal yavrusudur der ve korunması sözü açılınca da Vars'ın tuttuğu yolda yürüsün daha dayanıklı olur dermiş. Küçük Booker, derslerden sonra okulun odalarını süpürür, tahtalarını yıkarken bazı günde gemi veren Armstrong bu süpürücü öğrenciyle saatte önce konuşur, ona şöyle dermiş. Sevgili yavrum, odaları kendi aima düşün, bütün insanların ruhlarında ve bilgisayar senin kara, de kara derinde, kardeşlerinin gönüllerinde de süpürürük temizlenmesi gereken tek top süpürürtüler ve çöpler var, ne yazık ki adamlarımız yok. Vahka hemşehrilerimiz arasında bazı aydınlar yetişiyor fakat onlar sizin ırkınızdan olan o aydınlar fırsat ve imkan buldukça kendi kardeşlerinizden ayrılıyor uzaklaşıyorlar. Bazılar ticaret yaparak zengin olmuyor, bazılarda da iyi bilir politikacı. Üçüncü bir zümre ise avukat, hekim, mühendis, artist ve oluyorlar. Fakat hiç istisnasız bunlar hemen hepsi cehalet ve sefalet içinde yüzen ırktaşlarını unutuyorlar. Ve çok kere kendi hemşerilerine ilk taşı atanlar ve fenalık yapanlar bunlar oluyorlar. Kendi ırktaşları hakkında hemen daima alayla ve hakaretle konuşuyorlar. Onlardan ne beklenir? Köle bir millet... Tembel ve beyinsiz bir sürü, hayalarlılık, tembellik ve her türlü kötülük yap onlarda. Üstelik bir şey olduklarını zannederek övünürler de. Hepsi kaba, pis ve kalın kafalı derler. Armstrong sözlerini tesirle anlamak için bu kadın yüzüne dikkatle bakar ve ilave edilmiş. Farz edelim ki onların kendi hemşerileri için söyledikleri doğrudur. Milyonlarca kara derinli ruhlar gerçekten kararmıştır. Kalın bir kıl tabakasıyla örtülmüştür. Fakat temizleyin odalar gibi onların ruhlarının da temizlenmesi mümkün ve lazım değil midir? Sen odaları temizlerken hemşerilerin ruhlarını temizlemek düşüncesiyle oku, çalış ve çok şey öğren. Çalış, durmadan, dinlenmeden çalış. Alır ve kaba işlerden korkma ve kaçma. Sen çok iyi bir çocuksun, akıllısın, çalışkansın, çeviksin. Sen bir kartal yavrusu gibisin. Köle zenginlerin hürriyet kahramanı olan yaşlı generalını bu sözlere karşısında genç bu kadar omuzlarında omuzlarında acıda kanatları peydah olduğunu söyler. Daha çok çalışmak lazım diye anlar, taze bir enerji yine büyük bir istekle ve tükenmez bir gayretli kitaplarına sarılırmış. Okumak için Armstrong'un kitabesinden kitaplar alırmış. Armstrong bu. Armstrong da bu kadar verilecek kitapları ikna seçer ve her defasında ona ne yazık ki kitapların çoğu işsizler için yazılmıştır ve sanki... Yalnız işsizler okusun diye yazılmaktadır. Milyonlar insan, hatta bunlar arasında üniversite diplomatı olanlar da zihince tembel kimselerdir. Onlar yalnız vakit öldürmek ve eğlenmek için zevk için kitap okurlar, eğlendirecek kitap ararlar. Bu sebeptendir ki sanat gerani denilen hemen hemen bütün eserler hep bu mahiyette kitaplardır. Dert sözlerine devamla, işte evlat, edildiği kitaplar, karınlara top olanlara adeta etli ve tuzlu yemeklerden sonra yenilen tatlılar, ve lezzetli meyveler gibidir. Halbuki sen ve senin gibi milyonlarca siyah derli kardeşleri sizler, ruhları ve zihinleri henüz aç kimselersiniz. Her sen çok şey yemelisin, çok şey öğrenmelisin. Fakat onun için pek az vaktin var. Zamanın çok dar ve kısa. Bu sebepten az kelime çok şey öğreten kitapları oku. Şimdilik yüzlerce ve binlerce sayfalı kitapları bir tarafa bırak. Onlardaki bilgileri ezberlet etmeye çalışma. Akıllı yazarların fikirleri ve filozofların düşünceleri üzerinde dur, onları kendi zihnine muhakeme ve onları kendi kendine muha muhakeme ve münakaşa et, değerlendir ve öz bilgileri belli. Zihnini değerli ve faydalı fikirlere ve bilgilerle doldurmaya bak, kainatın ve hayatın kanunlarını öğrenmeye, insanların ve milletlerin hayatlarını incelemeye çalış. buldukların üzerinde çok çok düşün tarzında pek değerli tavsiyelerde bulunurmuş. Arsutomu zaman zaman yaptığı bu gibi konuşmalar ve bu kere okumak için verdiği kitaplar, her gün biraz daha fazla onun zihnini işletmiş, düşüncelerini yavaş yavaş genişletmiş ve olgunlaşmasına yardım etmiş. Bu aydın zatın bu kere üzerinde çok büyük bir geliştirici tesiri olmuş. Bütün kadın ve erkek öğretmenlerin kendisini öğrettiklerinden ve Jameson'daki okulun öğretim hastalarından çok daha fazlasını Armstrong'dan aldığını, Armstrong'la olan temaslarından ve onun kendisine yaptığı uyarıcı tesir ve telkinlerden çok şeyler öğrendiğini bize söylemiştir. Yakın bir dostu olan Armstrong'un bu kere üzerinde ne kadar uyandırıcı ve yetiştirici tesir ve telkinleri bulunduğunu bizzat bu kere kendi biyografisinde de şöyle anlatmaktadır. Yaşadıkça daha çok ve daha iyi anlıyor inanıyorum ki insanın ruh hemli ahlâken mükemmel bir hale gelebilmesi yani kemale erişebilmesi ve mükemmel insan sayılabilmesi için en önemli faktör, iyi kalpli aydın insanların dostluğu ve sürekli arkadaşlığıdır. Bu manadaki dostluklarla arkadaşlıkların kazandırdıkların yanında kitapların ve okulun verdikleri hakikaten pek az ve değersiz kalır. Ganaatim şudur ki kitaplar üzerine eğilmekle ziyade, insanları ve onların yaptıklarını, onların işlerini ve eserlerini öğrenmek çok daha faydalı ve değerlidir. Bu keremin ilk dersi senesi işte böyle, yani hem okulda hademelik ve öğrencilik yapmak ve hem de Aydın Ali cenab arkadaşlığına devam etmek suretiyle geçmiş ve sene sonu gelmiş. Bütün üverenciler tatil için evlerine gitmişler. Bu kere de ailesi efr efradını görmek pek çok istediği halde yola çıkmayı bir türlü kararlaştıramamış. Bu kere de ailesi efradını görmeyi pek çok istediği halde yola çıkmayı bir türlü kararlaştıramamış. Yalnız yol parası olmadığı için değil, fakat giyecek elbisesi ve ayakkabısı da yokmuş. Bütün seneyi yalnız bir çift çorapla geçirmişler. Geceleri bu çorapları yıkar, kurutur, sabahlar, onların sürültülerini diker, yırtıklarını yamalar ve tekrar ayağına geçirirmiş. Zararı ihtiyaçlar için de bir miktar para kazanması lazım geliyormuş. Yaz tatili başlayınca Bıkır, Kemztan'da ve Dolaylarında çalışacak bir yer veyahut yapılacak bir iş aramaya başlamış. Fakat kendisine faydalı olabilecek hiçbir iş bulamamış. İş ararken bir gün bir lokantada hizmetçiliği teklif etmişler. Bıkır bu lokantaya girmiş ve bütün yaz boyunca burada çalışmış. Yeni ders yılı başında Booker eski okuluna tekrar odacı olarak girmiş ve devam eden bu iş sayesinde 3 sene sonra 1876'da Gainton'daki okulu bitirmiş. O zaman 18 yaşındaymış. Gainton'daki okulda Booker Washington çok şey öğrenmiş. Belki bilgi ve tecrübesi artmış ama torbası evvelce dolduğu gibi gene boş. Yolculuk yapmak ve evine gitmek için parası yokmuş. Bu sebepten tekrar evvelce tatil aylarında çalıştığı lokanta hizmetçi olarak girmek mecburiyetinde kalmış. Burada ve James'in ayrıldıktan sonra her gittiği yerde okulunu asla unutmamış, okuluna ait hatıralar daima canlı ve taze olarak muhafaza etmiş. 5. Bölüm Booker Washington'ın Öğretmenliği Yemton'daki okulu bitiren Booker bir müddet lokaltada hizmetçi olarak çalıştıktan sonra zincir çocuklara mahsus bir okula öğretmen olarak tayin edilmiş. Bu yeni yerinden ve vazifesinden çok memnunmuş. Artık o da hem kendi kendine çalışabiliyor, yeni bilgileri öğreniyor ve hem de bildiklerini çocuklara öğretebiliyormuş. Yıllarca cahil kalmış, baskı altında vücut ve ruh çeyzilmiş, insanlar tarafından hakir görülmüş ve insanlık teşvikleri mahluk sayılmış olan ırktaşlarının çocuklarını okutmak, ve aydınlatma hususunda yıllardan beri beslediği biricik emeline kavuşmanın saadeti içinde geceli gündüzde çalışıyormuş. Bu kar öğretmenlik yaptığı okulda sabahın erken saatlerinden gece saat 23'e kadar çalışıyormuş. Bu müddet zarfında hem ders okutuyor hem kitap okuyor hem de okula gelenlere temizlik hakkında bilgi veriyor tavsiyelerde bulunuyormuş. Hatta dişlerin nasıl temizlenmesi lazım geldiğini dahi öğretiyormuş. Pazar ve yortu günlerinde İncil'den metinler okuyup bunları izah ve tefsir ediyor. Ayrıca her insan için çok önemli bulduğu bazı hayat problemlerini onlarla müzakere ve münakaşa ediyor. Bu problemler hakkında kararlara varmak üzere toplantılar tertipliyormuş. Bu toplantılarda ve her rastladığı yerde esaret hayatından ve kurtulmuş olmanın sevinci içinde bulunan ve dünün köleleri olan genç ihtiyar bütün zenci hemşerilerine şöyle diyormuş. Öteki insanlar aşağılamak ve hakaret etmek maksadıyla bizlere Amerika'nın menfur adamları, Amerika'nın düşkünleri dedikleri zaman haklı olarak kızıyoruz. Bu sözler ağrımıza gidiyor ve onlara biz de sizler bizden daha mı iyisiniz diyoruz. Diyoruz ama şimdiki halimiz ve durumumuzla biz zencilerin hiç de iyi taraflarımız olmadığına, kendi kendi ırkımıza mahsus pek çok nefret edilecek kuyularımız ve çirkin kusurlarımız bulunduğunu kabul ve itiraf etmek cesaretini göstermeliyiz. Pek beğenilecek ve sevilecek insanlar olmadığımız meydanladır. Kabul etmeliyiz ki biz zencilerin günüç denecek kadar ve ahmaklık derecesinde bir kendi halinden ve durumundan memnun görünen tarafımız var. Kendimizi akıllı insanlar sanıyoruz, üstün istizat ve kabiliyetlerimiz ve asaletimiz varmış gibi kendi kendimize övünüyoruz. Fakir olmamıza rağmen hemen hepimiz dünyanın en iyi insanlar olduğumuza inanmış görünüyoruz. Bu kendi haline memnun görünmek uzun zaman esaret ve kölelik hayatı yaşamış bütün milletlerin en acıklı kaderi ve karakteristik özelliğidir. Başkaları tarafından hakaret görmüş, kendisine hakaretle muamele edilmiş esir ve köleler, kendilerinin bütün insanlar arasında en iyi ve seçkin birer kavim oldukları teselesiyle kendilerine avuturlar. Halbuki bu çeşit ve buna benzer ahmakça hoşnutluklar içinde ve daima haline memnun görünerek yaşamak, Zaten ruhları küçülmüş insanları büsbütün bütün aşağılar. Onların ilerlebet bütün küçük kanamalarına sebep olur. Her bakımdan onları cüceleştirir. Bugün biz zincir içinde bulunduğumuz durum bundan başka bir şey değildir. Hakikat böyle olduğu halde bu insanlar tersine olarak kendilerini devanalarını görürler. Manevi, ruhi büyümek, kültürleşmek, ilerlemek ve yükselmek ihtiyacını duymazlar der. Budala memnunlar diye kitletle bağırarak sözlerine şöyle devam edermiş. Biz zenciler kabiliyetsiz kimseleriz. Ne lazımcılığımızı görmemezlikten geliyor. Bizleri beyaz derili insanların nefret ve hakaretine uğratan iç ve dış varlığımızı ve baştan başa hayatımızı sarıp kaplamış olan ihmalciliği, çirkinlikleri ve pislikleri görmek istemiyoruz. Beyaz derililer biz zencilere itimat edemiyorlar. Bizimle alışveriş yapmaya yanaşmıyorlar. Çünkü biz Herkese, her şeyi vaat ediyoruz. Fakat sözümüzü tutmuyoruz. Vaatlerimizi yerine getirmiyoruz. Yalan söylüyoruz. Aldatıyoruz. Hilekarız. Şüpheliyiz. Şüpheciyiz. Hiç kimseye hiçbir mesele de inanmıyoruz. Her yerde ve her işte hile ve fena niyet arıyoruz. Hiç kimseye ve hiçbir şeye karşı saygı göstermiyoruz. Kıskanç insanlarız, küçük insanlarız, kalın kafalıyız diye bağırarak konuşan bu karı Washington hemen ilave edermiş. Bizimle iş yapan bir kimse gösterilemez ki bizde memnun kalsın. Beyazlarının bizlerin için sevmediklerini ve daha kötüsü bizlerden niçin irendiklerini sebeplerini ben iyice anlıyorum. Onların bu davranışlarını ve anlayışlarından dolayı kendilerine kızmaya hakkımız yoktur. Asıl kızılacak olan kimseler biziz. Biz kendi kendimize kızmalıyız. Gülelik yıllarının bize bulaştırdığı, içimize ve dışımıza sıvadığı çamurları artık yıkamalıdır. Kendimizi bu çamurlardan temizlemeliyiz. Onu beyazlar için değil, kendimiz için, dünün küreler olan bizler bu temizliği kendimiz için yapmalıyız. Kendimizi düşünmeliyiz. Gerçek anlamda hür bir millet olmak için güzumlu bulunan bütün nitelikleri ve meziyetleri kazanmaya ve bunları kendimizde geliştirmeye çalışmalıyız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de okul ve eğitim yolu ile bu alanda yetiştirmeye önem vermeliyiz. İşte böylece Armstrong'un geliştirmesi ve okulun genç öğretmeni bu karı yaptığı toplantılarda Dünün küreler olan ırkktaşlarına Hür bir millet olmanın felsefesini yapar Hürriyet idealini heyecanla tasvir ve telkin edermiş.